الحمد لله رب العالمين والأعابد للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين فحسن أولئك رفيقا Zalik al min Allah ve kafabillahi alimah. Salatuk ala min Çok aziz ve tekfur tam Müslümanlar. Derslerimizde. Bilhassa üzerinde durduğumuz husus, dünyada ve ahirette mes'ud olmak, saadete ermek neşesi ve arzusu. Yani hayatımızı nur ve sürur içerisinde geçirmek.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 fâ ulâike ma'allazîne en'ame'llâhu 'aleyhim minen nebiyyîne ves-siddîkîne ves-şuhadâi ves-sâlihîn. Allahu zulcelâlimiz buyuruyor ki bir kimse Allah ve Resulü'ne itaat ederse. Efendiler, muhterem cemaat duyuyor musunuz? Bir kimse yaratanına, halikine, rızıkkına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 Ama Kur'an-ı Hakim Hazreti Muhammed Mustafa'ya nazil olmuştur. Sahibil-Kur'an kendisidir. Kur'an'ı tatbik eden şari'i azam, derslerimizde bunu perçinliyorum. Çelik süviliyle şari'i azam, şeriat koyucu Hazreti Muhammed Aleyhisselatü vesselam. Muhterem müslümanlar, zaten edilleyi şer'iyeyi zaman zaman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 Men yut'i'ir Allah. Dikkat veriniz. Aklınızı, fikrinizi, vicdanınızı, izanınızı, her şeyinizi bu nokta üzerine çekmek istiyorum. Men yut'i'ir rasul'a fekat Allah. Bir kimse eğer rasule itaat ediyorsa o vakit Allah'a itaat etmiş olur. İslam keyfi değildir, arşidir, ilahidir, semavidir.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 Kube-i Hadra'nın sahibi ve beşeriyetin ezelden ebede en yüce peygamberi Hz. Muhammed aleyhissalatu vesselam. ''Men yutair rasule fekad atâ allâh.'' Muhterem Müslümanlar, yer Ayi Celle'ye bakınız. ''Estaînü billâh.'' ''Ve atîullâhe ve rasûlehu ve lâ tenâzaû <tuh> fetefşelû ve tezheberîhükûn vasbirû innallâhe ma'as-sâbirîn.'' Ve ve rasuluhu Allah'a ve رسولüne itaat ediniz. Konya'nın Koyanın şerefli cemaati aziz müslümanlar. Duyuyorsunuz değil mi Allah'ın kelamını? Allah ve atiyullaha ve rasuluhu Allah'a ve رسولüne itaat ediniz. Ve la niza çıkarmayınız. Tebrikaya düşmeyiniz. Şu partiydi, bu partiydi, falan felandı diye gavur oyununa gelmeyiniz. Yol tek ve önder birdir kainatta. Yol, Allah'a giden yol. وَاَنَّ هَذَا الصِّرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبُعُوا السُّبْلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ Muhakkak ki en doğru yol işte Allah buyuruyor. işte sıratı mustakim İslam'ın fil dişi caddesi. Müslümanlar duyuyorsunuz değil mi? İslam'ın fil dişi caddesi. Ve en hada sıratin mustaqimen ona tabi olunuz. Ve men yuta illaha ve rasuluhu bil kimse Allah ve رسولüne itaat edersen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 Ahmet, Mehmet, Hasan, Hüseyin, sen sen misin hocam tabii benim. Bu ne kadar katil ise Allah ve Rasulüne itaat edenler için Cenab-ı Hak Kur'anında buyuruyor: Füle ika maa'l-ladin amallahu 'aleyhim min al-nabiyyin wa sadiqin wa salihin. Allah ve Rasulüne hayatı boyu itaat edenler.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 Akşemseddinler ve Emsali Büyükler ve Büyükler serisi muhterem Müslümanlar. Bunlarla kıyamet gününde beraber olacağız inşallah teala. Sıddıklar. İstiyor musunuz Kapı Camii'nin muhterem cemaati? Hani garganın gagası leşe alışmıştır diyor dedemiz. Dedemiz, ecdadımız, nurlu esnafımız, büyük insanlar. Asırlar boyu... Ay yüzlü, güneş gönüllü, yıkanmış ruha sahip, çelik gibi, polak gibi imanıyla beşeriyete önder olmuş dedelerimiz var ya, onların sözü bu, garganın gagası leşe alıştı mı? Artık ona nefis taamları ikram etmenizin faydası yok. O sizin sofranızdan kalkacak, gene şurada bir leş bulacak, onunla yetinmeye, iktifa etmeye çalışacak muhterem Müslümanlar.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 üç kıtaya imparatorluk oturtan ecdadımızın yolu, ahlakı, hilyesi, sireti meydanda evet dinde zorlama yok. La ikraha fid din kat tebeyyener <gülüyor> gustu minel gayy. Dinde zorlama yok. Halal ve haram, meşru ve meşru, nur ve zulmet belli olmuştur diyor Kur'an-ı Kerim. Gençler, gençler,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 Allah ve رسول'üne itaat edenler muhterem Müslümanlar kıyamet gününde Allah'ın kendilerine inan ve ihsan ettiği peygamberlerle beraber olacaklar. Sıddıklarla beraber olacaklar. Ve şühedai ve salihin şehitlerle beraber olacaklar. Kapı Camii'nin muhterem cemaati dinliyor musun?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 Ötesinde ne olacağını da söyleyeyim sana. Keramet değil bu. Çünkü ölçüler belli ve açık muhterem mimiler. Ya. Temutûne kemâ te'işûn ve tübâthûne kemâ temutûn ve tühşerûne kema tübâthûn. Nasıl yaşarsanız öyle öleceksiniz. Kabirdeki haliniz ona göre. Nasıl ölürseniz mahşerde öyle kalkacaksınız. Bir mümini tanıyorsunuz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 ...sururumuz ondan... ...saadetimiz ondan... ...yolumuz onun yolu... ...her şeyimiz... ...kul küllüm min indillah... ...öyle mi havuz Efendi... ...Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak... ...kul min indillah... ...Muhammed'im söyle onlara... ...onların nail oldukları... ...her şey... ...Allah'ın nezdindendir... Ya. ...onun için... اَذْ هُدَيَةْ ni, اَذْ قُوتْن۪ي شَارَهَاستْ اَذْ د۪ينُ وَزْ تَغُوتْن۪ي Aşk eri büyük mırşit Mevlana Celaleddin-i Rumi öyle diyor Çare hudamdandır, Rabbindendir, Yaratanındandır, Allah'tandır diyor اَذْ ni.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 Devam ediyor. Ey ki sabret nîs eznazû naîm Sabınçur dâri Sabırçun dâriyizi Allah-ı Kerim Bak Konyalı kardeşim bak Yeşil kubbenin altındaki koca aşk eri koca nurşit ne diyor? Ey ki sabret nîs eznazû naîm Sabırçun dâriyizi Allah-ı Kerim Ey dünyada Cekede, pantolona, elma, armuda, yemeye, içmeye sabredemeyen kul, bunları halt edip lütfeden Allah'ın ayrılığına nasıl sabrediyorsun diyor. Ey, bu da üçüncü beşti Mesnevi'nin. Ey ki sabret niiz ez dünyayı duun sabırçın daryizi nimel mahidun. Ey bu alçak ve adi dünyaya sabredemeyenler.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 Kur'an böyle diyor, Müslümanlar Bunlar ne güzel dostlar, ne güzel rafikler, ne güzel arkadaşlar bunlar Bu fazl, bu kerem, bu hidayet ve inayet Allah tarafındandır Ve kefa billahi alima Allahu Zülcelal her şeyi bilen Ve karşılığını dünyada da, kabirde de, mahşerde de, ötesinde de Veren Cenabı ı Halika Zülcelal'dir Muhterem Müslümanlar Öyleyse bugünkü dersimizden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 ve menen yol açık müslümanlar yol çok açık çok Allah'ın resulü böyle buyuruyor men ekale bir kimse eğer temiz lokma yerse herhalde iş oradan başlıyor müslümanlar yani halal kazanıp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 Öğleyle ikindiği Kapı Camii'nde kılıyor, akşamını mahalle camiinde kılıyor, yatsısını komşularıyla beraber kılıyor. Muhterem Müslümanlar, ömrü böyle geçmiş. Men ekele ben temiz ve tıyb yiyor. Berrak bir lokma, berrak bir lokma. Elli defa tekrar ederek söylüyorum Kapı Camii'nin muhterem cemaati.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 Duyuyor musunuz? Kapı Camii'nin muhterem cemaati? Bizim yolumuzda bizim sistemimizde Allahsızlığa geçit yok. Yaptığımız her şeyi. Hatta muhterem Müslümanlar Allah'ın Resulü böyle beyan buyuruyor. Men ehabbe lillah ve abgalve lillah ve ata lillah ve mena lillah fakat istekmelel iman. Bakınız bir kalpte iman nasıl yeşerilmiş. Gençler, delikanlılar. Bir kimse sevdiğini Allah için severse, "Ahmed'i seviyorum" diyorsun. Niye seviyorsun? Kalpli imana sahip, Kur'an'a sımsıkı sarılmış, tavizi olmayan gerçek bir mümin. Onun için seviyorum. Men ehabbelillah, Allah için severse ve ebuha Allah için buz ederse biz imanın samimiyet olduğuna inanıyoruz. Müslümanlar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 de Allah şahit mahşede huzuruna çıkacağım... ...söylediğim gibi düşünüyorum muhterem Sumanlar... ...eğer bir milim farklı olursa... ...helak ve kahrıma inanıyorum... ...tamam mı? Yani... ...tabi bana verdiğin bir notum var... ...gerçi Cenab-ı Hakk'ın kulum demesi esas da... ...ne verdiysen o... ...şaşmaz... ...evet... ...düşündüğüm gibi söylüyorum... ...söylediğim gibi düşünüyorum... ...tamam mı? Buz ediyorum filana ne için... Allah ve Resulüne düşman olduğu için, Allah ve Resulüne asi olduğu için, Kur'an ve sünnete ters döndüğü için, yön çevirdiği için buğz ediyorum. Yoksa menfaat Yok yok yok muhterem Müslümanlar. Bunlar çok sonra gelen şeyler. Men ahabbelillah Allah için severse bir kimse ve ebgadalillah Allah için buğz ederse ve atalillah verdiğini Allah için ver. Çünkü topyekunumuz söz verdik, Allah'a ve Resulüne itaat ediyoruz ve kıyamet gününde peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salihlerle beraber olmaya söz verdik değil mi Kapı Camii cemaatı? Öyle olunca cennet ve saadete giden yolu Resul-i da dinliyorduk. Men ekele tayyiben bir kimse helal yerse ve amile fi sünnetin hayatı boyu sünneti Muhammediyle amel ederse şimdi ben kardeşlerime birer birer soruyorum işin amelin ahlakın her halinde Muhammedi misin? efendim Muhammedi misin? yani şiarın dört taraftan hangi taraftan baksanız bu mümin Hazreti Muhammed'in hasletlerine sahip eh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 halal yemek, sünneti Muhammed ile amel etmek ve eminen nâsü bevâikahû dikkat buyurunuz sağındaki, solundaki ömür boyu komşusu, arkadaşı herkes elinden ve dilinden de emin olurlarsa dehalel cennet. bu kimse cennete girer diyor Peygamber Efendimiz Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerine sahabeden biri kalkıyor inne hezâ fî ümmetikel yevme kethîr ya Sahaben içerisinde, önündeki ümmetin içerisinde çoktur bugün bunlar ya Rasûlallah. Yani bu üç şeyle amel eden çok. Peygamber Efendimiz buyurdular. Ve ba'di. Benden sonraki gelen batınlar, karın, karınlar ve kavimler içerisinde de bunu yapanlar olacak. Onların yolu doğru cennet ve saadete gider diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Muhterem Müslümanlar. Ezanımız okundu. Buna şu kısa hadis-i şerifi de ilave ediyorum bakınız. Allah'ın Resulü buyuruyorlar. Küllü <gülüyor> ümmeti yedhulûnel cennâ illâ men eba. Hani zaman zaman size latif ederim muhterem Müslümanlar. Hocalar hep cemaatı cehenneme sokarlar falan diye. Dikkat ederseniz ben cemaatimi hep cennete götürüyorum ve her seferinde cennetin yolunu gösteriyorum. Hiçbirinizin birinizin ateşte yanması da razı değilim. Rabbim şahit. Rasulüllahın böyle buyuruyor: "Kullu ümmeti yedulun el illa men eber. Ümmetimin tamamı ebedi kurtulucarip cennete girecekler ve cemal görecekler."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 İslamla yürüyüp Kur'anla amel edip Sünnete sarılanların hepsi cennete girecekler. Muhterem Müminler biz Allah'ımız lütfetsin bir buçuk milyar ve 57 İslam devleti ile birleşmek istiyoruz inşaAllahu Teala. Bir buçuk milyar ve 56, 57 İslam devleti. Bir milyar baş, bir buçuk milyar akıl, bir buçuk milyar kalp, bir buçuk milyar güç ve kuvvet ve bir buçuk.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 ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü kelimeyi, tayyibeyi münciyeyi mübarekesiyle Mevla cümlemize son nefesimizde gülerek çene kapamak nasibu mukadder eyleyem hakkı hak bülüp hakkı bak, batılı batıl bülüp batıldan içtinab beyleyen zümreyi salihine Mevla cümlemizi ilhak eyleyem hakkı hak bülüp Hakkın yolunda, Hazreti Muhammed'in izinde cennete, cemale nail olan kullarına Mevla cümlemizi ilhak eyleyelim. Subhane Rabbike Rabbil İzzete ve, ma ve Selamun Aleyl Murselin ve Elhamdülillahi Rabbil Alemin El Fatiha.